Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, çok kıymetli Gül Efendi Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Gününüz, günleriniz, haftanız, haftalarınız hayırlı, bereketli olsun diyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleriyle programımıza başlıyoruz. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yetimin işleriyle ilgilenen kimse ister yetimin yakınlarından olsun ister yabancılardan olsun. Orta parmakla işaret parmağını göstererek benimle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 Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yine diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Biriniz hizmetçisini döverken hizmetçi Allah'ın adını anarsa Allah adına hürmeten elinizi çekiniz. Allah'ın adını anarsa Allah adına hürmeten Elinizi çekiniz buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet değerli dinleyiciler geldik bugünkü kıssadan hissemize. Bugünkü öykümüzün adı kan davası. Yattığım yerden onları nasıl öldürebileceğimi düşünüyordum. Herhalde en iyi yol, ...onlara görünmeden yaklaşmak... ...ve arkadan vurmak olacaktı. İsteyen bana namert diyebilirdi... ...fakat düşmanlarımın da takip ettiği yol... ...bu değil miydi? Açık söylemek gerekirse... ...bir kan davasıydı bu. Özellikle geceleri peşime düştüklerini biliyor... ...ve geçenlerde... ...öldürdüğüm kardeşlerinin intikamını almak için... ...fırsat kolladıklarını hissediyordum. Evet... Onlardan birkaçını öldürmüştüm. Ancak bunu nefsimi müdafaa etmek için yaptığımı herkes biliyordu. Fakat bu durumu düşmanlarımın anladığını zannetmiyordum. Bu arada vicdanımın da beni rahatsız etmediğini fark etmiştim. Çünkü onlara defalarca gelin bir anlaşma yapalım demiştim. Siz bana dokunmayın ben de size. Boşuna kan dökülmesin. Fakat teklifimi her seferinde reddetmişler... Ve yine saldırıya geçmişlerdi Acaba ufacık yavrularının bile çok iyi silah kullanmalarına mı güveniyorlardı Ya Rabbim onlarla nasıl başa çıkacaktım ki Aciz olduğumu kabul ediyor Ve eğer toplu halde saldırırlarsa halimiz ne olur diye düşünüyordum O zaman bizi delik deşik etmeleri ne kadar kolay olacaktı Allah'tan bunu akıl edemiyorlardı o gece yatmadan önce her zamanki gibi kapı ve pencereleri kapatmayı ihmal etmedim. Yatağımın altını ve yük dolabının arkasını kontrol etmeden de yatağa girmiyordum. Öteki odaların kapıları iyi kapanmadığı için küçük oğlumuzu da odamıza alıyor ve ona eğer tuvalete kalkarsan sakın kapıları açık bırakma diye tembih ediyordum. Gece yarısı hafif bir sesle uyandım. Odamızın kapısı aralanmış ve gıcırdayarak beni uyandırmıştı. Gözlerimi karanlığa alıştırmaya çalışırken dışarıdaki hüle ait pencerenin de açık olduğunu fark ettim. İçimden hava sıcak olduğu için oğlan açmıştır diyor. Fakat düşmanlarımın buradan girmiş olmasından endişe ediyordum. Kalkıp bakmak için başucumdaki elektrik düğmesine dokunur dokunmaz... Onlardan biriyle burun buruna geliverdim. Büyük bir soğuk kanlılıkla üzerime doğru geliyor ve sivri uçlu silahını bir an önce vücuduma saplamak istiyordu. Ondan önce davranarak postuk kolay kolay deldirmem dostum dedim ve bütün kuvvetimle vurdum. Müthiş bir vuruştu bu. Kendim de beğenmiştim çünkü gık bile diyemeden duvara yapışmış ve kan içinde kalmıştı. Onu duvardan kazırken Allah'ım sana şükürler olsun diyordum. Bu sivrisinekler bir de akıllı olsalardı ne yapardık? Evet, değerli dinleyiciler, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şu kainat içerisinde bulunan bütün varlıklarda ayrı bir harikuladelik. Hani siz bir mal alırsınız, o malın üzerinde o malı üreten ülkenin patenti vardır. Mesela madde in Türkiye, madde in Çin, madde in Germany gibi işte Allah'ın yaratmış olduğu bütün mahlukatta Allah'ın mührü, Allah'ın sikkesi var. Diğer mallar taklit edilebiliyor ama Allah'ın yaratmış olduğu şeylerin takliti mümkün değil. İşte bugün Yirminci asır teknik ve teknoloji asrı olmasına rağmen... ...maalesef bir sivrisineği yapmaktan aciz. Öteye gitmiyoruz, sivrisinek. Ve sivrisineğin yapmış olduğu işlerin harikulağı dediklerinden birkaçını size arz edeyim isterseniz. Sivrisinek gece gündüz fark etmeden... Aydınlık, karanlık fark etmeden insanın damarının olduğu yere konuyor, olmadığı yere konmuyor bakın. Nasıl bir yerde talim görmüş, nasıl bir yerde eğitilmiş, nasıl bir yerde tahsil görmüş ki? İnsanın vücudunda damarın nereden geçtiğini, damarın nerede olduğunu, o emeceği, çekeceği kanın nereden geçtiğini çok iyi biliyor. Bakın bugün sizler bile bunu belki bilmekten acizsiniz. Ve sonrasında, hani sivrisinek sizi ısırdığı zaman, sivrisinek o iğnesini batırıp, kanı emip gittiği zaman sizde bir kaşıntı meydana gelir. Kaşırsınız. Neden mi? Ben anlatayım sebebini. Çünkü sivrisinek, iğnesini batırmazdan önce o iğneyi batıracağı yere, deriye, orayı uyuşturacak yani anestezi yapıyor. Oraya öyle bir sıvı salgılıyor ki iğneyi batırdığını siz duymuyorsunuz. İğneyi bakın sivrisineğin derinize konması, o sıvıyı salgılaması, iğneyi hortumunu batırması, sonrasında kanı emmesi... Sonrasında tekrar uçup gitmesi an meselesi. İşte o hortumuyla kanınızı emdikten sonra uçup gidince siz bu sefer kaşımaya başlıyorsunuz. Çünkü o salgıladığı yani uyuşturduğu sıvı sizin derinize işliyor. O zaman kaşınıyor ve şişiyor. Şimdi Allah aşkına bu tekniğe bu teknolojiyi pilotu olmayan ...yakıtı olmayan, radarı olmayan, bilgisayarı olmayan, ilmi, bilimi, bilgisi olmayan sivirsinek nasıl becerebiliyor? İşte Allah'ın sevkiyle, Allah'ın emriyle o hortumu, o iğnesi insan derisini de deliyor, damarını da deliyor. Ve siz hissetmiyorsunuz bak. Halbuki bugün en maharetli hemşireler bile iğne vururken ne kadar acı duyarsınız değil mi? Ama sivrisineklerde o hortumlarından kanı emerken o iğnelerine batırırken acı bile duymuyorsunuz o kadar anlık yapıyor ki o işi sanki daha önce bir yerlerde talim görmüş, eğitim almış gibi staj görmüş gibi Ve o kadar güzel bir uçuş yeteneğine sahip ki belki en mahir pilotlar bugün onlar kadar yüzde yüz isabet edemiyorlar bunu bir tesadüfe bırakmak mümkün mü acaba? Allah isterse sivrisineğe böyle harika işler yaptırır. Onun arkasında, o sineğin arkasındaki yaradanı görmek, onu sanatkarını düşünüp tefekkür etmek ve şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki kainatta hiçbir şey abes, hiçbir varlık boşu boşuna yaratılmamış. Kuşların bir Vazifesi var. bazı akbabalar leş yerler yani Cenab-ı Hak şu ki aynatta bir ekolojik denge yaratmış her şeyi bir nizam intizam çerçevesinde yaratmış her varlığın bir vazifesi var her şey bir gaye için bir sebep için yaratılmış peki ey Ademoğlu ey insanoğlu sen boşu boşuna yaratılmış olabilir misin sen gayesiz, maksatsız, hedefsiz olabilir misin? Vur patlasın, çal oynasın, hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun diye düşünebilir misin? Elbette bütün kainat senin için yaratılmışsa, senin emrine seferber edilmiş, senin hizmetine verilmişse ve sen şu kainatın halifesiysen, Sultani isen Her şeyi sana hizmet ediyorsa Sen gayesiz Olabilir misin Başıboş yaratıldığını zannedebilir misin Ve sen Sana verilen şu dünyadaki Şu fani ömrü Bade heva içerisinde Geçirebilir misin Elbette ki Geçiremezsin Geçirmemen de lazım Evet Değerli dinleyiciler Bir sineğe bile harika işler yaptıran Allah, siz isterseniz size çok güzel şeyler yaptırabilir. Evet, yine kalbin zümrüt tepelerinde sizlerle bir gezinelim isterseniz. Yine daha önceki programlarda olduğu gibi. Kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan irade, mürit ve murat tepesinde sizlerle bir otağımızı kuralım, bu tepeyi seyretmeye çalışalım inşallah ve bu tepede sizinle bir tefekkür, sizinle bir inşallah mütalaya başlayalım. İsteme, dileme, arzu ve isteklerin gerçekleştirilip ortaya konması yeteneği veya iki şeyden birini tercih etme manalarına gelen irade, hayatını kalp ve ruh seviyesinde yaşayanlarca nefsin isteklerini aşma, bedenin arzularına baş kaldırmama Hakkın rıza ve hoşnutluğunu kendi istek ve dileklerine tercih ederek kendine rağmen her yerde ve her durumda onda ve onun muradında fani olma şeklinde anlaşılmış ve tarif edilmiştir. Değerli dinleyiciler, Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Yusuf suresindeki bu ayeti kerime de hatırlarsınız. İnnen nefsle emmaratin bir sui illa marahimarabbi. Nefes daima kötülükleri ister, kötü şeyleri arzu eder. Onun için kalbinin bu zümrüt tepelerinden birini yakalamış, o tepeye çıkmış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 Tavur sergilemeli mürit kendi güç ve kuvvetinden teberri edip zerreden sistemlere kadar her şeyi kabzayı tasarrufunda tutan kudreti sonsuzun iradesine ram olan muradise hak arzusuyla dopdolu hale gelmiş bütün bütün masivaya ondan başkası kapanmış onun hoşnutluğundan başka hiçbir şeye istek ve iştihası kalmamış. Dolayısıyla da hakkın murat ve matmaha nazarı gözde olmuş bahtiyar ruh demektir. İrade yuridune vejhehu. En'am suresinin 52. ayetinde geçtiği gibi iş ve davranışlarında Sırf onu ister ve dilerler. Gerçeğine göre hak yolunun yolcuları için ilk menzil ve sonsuza yelken açanlar için de bir ilk konaktır. Na açılan hemen herkes ilk defa bu liman ve bu piste uğrar. Sonra da bu birinci durağın anil merkez gücüyle yükselir hedefe doğru yol almaya başlar. Bu yol alış, şahsın safveti, madde ile irtibatı ve merkezden ki, merkezdeki gücün iticiliği ile mebsuten mütenasip doğru orantılıdır. Hakkın tevfiki ve irade gücüne göre, kimileri bu mesafeyi yerde yürümez süratiyle, kimileri peyk, füze ve ışık hızıyla, kimileri de her türlü kemiyet ölçüleri üstünde kat eder. Nebide miraç, velide arşiye, Dervişte seyri sülük, Hakkın tevfikiyle desteklenmiş irade, Mürid ve murada ne parlak birer misaldirler. Müritle irade arasında bir alaka vardır ama Bu daha çok bir iştikak alakasıdır. Sebeplerin sathi akıllar nazarında İlahi izzet ve azamete perde olması gibi, izafi bir varlık sayılan insan iradesi de fa'alun lima yuridu. Buruç suresi 16. ayetti. Mealen dilediğini dilediği gibi yapan zatın iradesinin gölgesinin gölgesidir. Gölge asla tabi olduğu gibi, yaratılan iradeler de yaratıcı iradeye tabidirler gölgede vehmedilen parlaklık, canlılık ve cazibenin aynalara akseden suretlerin parlaklık, canlılık ve cazibesinden farkı yoktur. Ne var ki yolun başındakiler için bunu anlayıp kavramak pek de kolay değildir. Mürid iradesini mutlak iradeyle irtibatlandırıp murad ufkuna ulaşacağı ve bedenden ruha, cisimden kalbe, düşünceden vicdana yükseleceği ana kadar, katiyen farktan kurtulamaz. Kurtulamaz da, iradeyi ayrı, irade edeni ayrı, ve muradı da hep ayrı görür. Evet, hak yolcusu, yolun başlangıcında mürid, nihayetinde murad, kullu tabiatına mal etme gayreti içinde mürid hakla münasebetlerin fıtratın ayrılmaz bir yanı haline geldiği noktada murat sevilip arzu edilme yollarını araştırma faslında mürid her şeyde ondan bir kısım izler görüp sevgi ve marifet arası gelip giden ve bu geliş gidişiyle zevki ruhani kaneviçesini ördüğü zaman da murattır. İnmel yakinin başlangıcından hakkal yakinin nihayetine kadar bu çok geniş mesafede nısbi pek çok iptida ve intihalar vardır. Mesela pek çoklarına göre Rabbiş rahli sadri Rabbim sinemi aç ruhuma genişlik ver Taha suresi Yirmi beşinci ayet bir intihadır. Ama Elem leke sadrek, Biz senin sinene açıp Ruhuna genişlik vermedik mi? İnşirah suresi Birinci ayet Masariyetine göre bir iptidadır. Keza Rabbim göster cemalini Göreyim seni. Araf suresi Yüz kırk üçüncü ayetin mealinde Kendi makamında Bir son ama onun gözü ne kaydı ne de kamaştı Necim suresi 17. ayetin meali ufkuna göre bir başlangıçtır bunun gibi şuara suresi 62. ayetin mealinde şüphesiz benimle beraberdir Rabbim ve bana yol gösterecektir bir maiyeti idrak ifadesidir ama Tevbe suresi 40. ayetin mealinde tasalanma şüphesiz Allah bizimle beraberdir. La tahzan inna Allaha ma'ana. Hakikati aleyesiyle kabili kıyas değildir. Evet. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın hicret esnasında o mağarada Hazreti Ebubekir Efendimizin endişesi, kaygılanması Karşısında söylemiş olduğu o enfes bir ifade. La tahzen innallahemâne. Mahzun olma, tasalanma. Şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Aslında değerli dinleyiciler, Bu ifade, Kıyamete kadar gelecek, Bütün ehli imana, Ehli İslam'a söylenmiş bir söz olsa gerektir. Nasıl ki o, Hazreti Ebubekir ki radiyallahu anh efendimiz aleyhissalatu vesselam'a arkadaşlık yapmış. Ona sahip çıkmış. Onun yolundan gitmiş. Ondan ayrılmamaya çalışmış ve ayrılmamış. İşte kıyamete kadar efendimizin davasına sahip çıkan, onun sünnet-i seniyesini yaşamak isteyen, onun davasını gönüllere sevdirme adına hizmet eden Çaba ve gayret sarf eden, fedakarlık eden Kur'an talebeleri, İslam hadimleri ve Efendimiz bütün ümmetine bu sözü adeta kıyamete kadar gelen gelecek gelmekte olan bütün Müslümanlara duyururcasına La tahsen innallaha mane mahzun olmayın tasalanmayın şüphesiz Allah bizimle beraberdir demektedir. Acizane biz böyle anlıyoruz bunu. Onun için din adına bir mahrumiyet mi yaşadınız? Bir mahduriyet mi yaşadınız? Bir sıkıntı mı çekiyorsunuz? Efendimizin bu sözünü hatırlayın. Efendimizin size seslendiğini hisseder gibi olun. Duyar gibi olun. İçinizin rahatladığını, bir teselli geldiğini ve adeta cennetten, ...şu sabah esintisi gibi bir esintinin kalbinize, ruhunuza gelip o sıkıntınızı dağıttığını hisseder gibi olacaksınız. Evet, samimiyseniz, ihlaslıysanız, davanızda eğer kararlıysanız, hasbiyseniz tasalanmayın, üzülmeyin. Allah sizinle beraberdir. Bunu ben söylemiyorum... Bunu iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Evet Mebdede sadakat vefa ve azim esastır Yani başlangıçta sadakat vefa ve azim esastır Müntehada ciddiyet temkin ve edep Mebdede kusur edenler takılır yollarda kalırlar müntehadakiler ise itap görür ve hırpalanırlar. Mükellefiyetleri yerine getirmede hassasiyet ve sürekli hakka yalvarıp yakarma iradeyi besleyen önemli kaynaklarından biridir. Bunun ötesinde hak inayetinin insanın gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili ve tutup yakalayan eli haline gelmesi ise onun nafilelerdeki tetizliğine bağlıdır evet değerli dinleyiciler bu kalbin zümrüt tepelerinden biri olan irade mürit ve murat tepesini de bu şekilde görmüş olduk bu şekilde işlemiş olduk bu şekilde eğer benim ifadelerim sizin hissetmenize mani değilse sizin hissetmenize mani olmadıysam bunu inşallah Cenabı Hak kalplerimize duyursun diyoruz ve aslında bir de yakın tepesi var ama ben vakte bakıyorum biraz vakitte ilerlemiş onun için yakın tepesi sonrasında zikir tepesi sonrasında ihsan yani onu görüyor gibi kulluk yapma tepesi inşallah ileriki günlerde bu kalbin zümrüt tepelerini tek tek dolaşacak ve hakikaten ben bütün dinleyicilerime acizane şu sabahın bereketi programını dinleyen bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum her birerleriniz bu kalbin zümrüt tepelerinden müteşekkil olan kalbin zümrüt tepelerini evinizde bulundurun her gün bir tanesini mütahale edin okuyun Zannediyorum sizin kendi okumanız, kendi müşahadeniz daha değişik bir farklılık arz edecektir. Rabbim kalbimizi böyle zümrüt tepelerden müteşekkil kalplerden eylesin. Kömür tepelerinden müteşekkil kalpler olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Diyoruz ve kısa bir aradan sonra inşallah Aile ilmahali bölümünde... ...yine sizlerle beraber olacağız... ...değerli dinleyiciler... <Gülüyor> Yok sana sonra Aç kapını tut elimden ben geldim. Aç kapını tut elimden ben geldim. Duydum büyüğümü en engil hazla. Koşarken koşanlar sana bin en hazıma. Koşarken koşanlar sana bin nazlar aile ilmahali bölümüne ilk mevzumuz aile içinde kimin isteklerine boyun eğmeli diye bir bölüm var. Evliliğin en tehlikeli yılları ilk senelerdir. Hele iki tecrübesiz ve acemi gencin yanında tecrübeli ve soğukkanlı bir büyük yoksa sen seyreyle bir pire için yorgan yakmaları. Sonra da gözyaşı içinde pişmanlık türküleri söylemeleri. Evlilik hayatı karşılıklı sabır ister. Fedakarlık bekler taraflar. Kötü günlerin geçip, iyi günlerin geleceğine inanma mecburiyetindedirler. Şayet maruz kalınan ilk sıkıntıları, Sanki ömür boyu devam edecek tahammülü imkansız zulümler, yanlışlar olarak görmeye başlarsanız sizin işiniz zordur. Allah size sabırlar ihsan eylesin demek düşer bize. Falan Bey'in kızı filan Bey'in oğluyla bir araya gelip müşterek hayata başlıyorlar. Tabii ilk günlerde ...duygusal baskı sebebiyle... ...birbirlerinin aksi ve ters taraflarını... ...göremiyorlar. Hatta... ...günün birinde... ...tersliklere düşebileceklerini hayal bile edemiyorlar. Ne var ki... ...gerçekler kendini zaman içinde gösteriyor... ...hissi baskı azalıyor... ...kendilerinin aksiliklerini... ...sivriliklerini... ...mizaç farklılıklarını görmeye başlamakla kalmıyor... İğne gibi Belki çuvaldız gibi birbirlerine batırmaktan da Geri kalmıyorlar İşte bu devrede tartışmalar Kusur ve hataları Görmeler başlıyor Bazen ayrılmalar Boşanma gibi kötü sonuçlara Bile gidiyor Halbuki bunlar Bir bakıma baştan bilinmesi Beklenmesi İcap eden tezahürler Aynı karında büyümüş Kan kardeşleri sanki çok mu iyi geçiniyorlar? Onların aralarında hiç mi münakaşa olmuyor? Tartışma çıkmıyor. Ama nefis ve şeytan iyi şeyleri düşündürmüyor, sabır hissi vermiyor ki. Bir de bakıyorsunuz, saman alevi gibi bir yükseliş, arkasından da bir pire için yorganı bu saman alevine atış, aile içinde bir arena. Sevgili gençler, muhterem evliler, Aile hayatını doğru anlayın baştan. Birbirinizi iyi tanıyın lütfen. Her insan başlı başına bir alem. Elbette farklılıklar olacak. Birbirinize zıtlıklarınız göze çarpacak. Sizler vitrindeki odundan yapılmış insan suretinde mankenler değilsiniz. Fikriniz, nefsiniz ve alışkanlıklarınız vardır. Bunlar sizleri ters düşürebilir, farklılıklar meydana getirebilir. Neden normal karşılamıyorsunuz? Bu durumlarda kimin istek ve arzusuna uyulacak, kiminkinde karar kılınacak isterseniz bir çare söyleyeyim size. Bunun kestirmeden sonucu şudur. Müşterek inancınız olan İslam'ın emri ne ise oraya gelinecek, Orada karar kılınacak. Orada buluşulacaktır. Başka bir ifadeyle, Kimin isteği İslam'a uygunsa, Onunkinde birlik sağlanacak. Zıddına ise ancak kerhen, Geçimi bozmamak için bir süre sabredilecektir. Bakın, Büyük mütefekkir ne diyor taraflara? Hanımın bahtiyarı, Dindar kocasına tabi olur. Beyin bahtiyarı da, Dindar hanımına boyun eğer Bahtiyardır o hanım Ve o bey ki Dinin koyduğu ölçülere esas alır O kurallara tabi olurlar Evet Muhterem bey ve hanımefendiler Aziz gençler işte buluşacağınız ortak nokta Hayatın başında sabrınızı tüketmeyin Hemen kötü sonuca gitmeyin Bu da geçer Yahu demeyi unutmayın Gerçekten de inanın buna. Yeter ki sabretmesini bilin. Yeter ki mimar Sinan'ın minareyi nasıl doğrulttuğunu hatırlayın. Sizin de bir müddet minare doğrultmaya ihtiyacınız olduğunu kabul edin. Kendinizi koca Sinan'dan üstün görmeyin. Eninde sonunda İslam'ın ölçüsünde buluşacağınızı düşünün ve beklemeyi tercih edin. Şayet mutlu olmayı istiyorsanız. Hani çocuklardan bir tanesi Mimar Sinan'a zannediyorum Selimiye'nin minarelerinden birisinin eğri olduğunu, eğri yapılmış olduğunu söyleyince Bakın o sabra ki Mimar Sinan'ın büyüklüğü de burada olsa gerek Gel evladım der, hemen minarenin tepesine bir ip bağlar, bir kendir bağlar Aşağıdan kendisi ucundan çekmeye başlar. Ve çocuğa der ki bak bakalım karşıya. Tam doğrulunca bana tamam de ki ben de çekmeyi bırakayım. Ve başlar kendinin ipin sicimin ucundan çekmeye. Çocuk tamam amca şu anda oldu deyince bırakı verir. Şimdi burada esasen ciddi alınacak bir ders var değerli dinleyiciler. Aslında siz de biliyorsunuz. Sizin bildiğiniz gibi o minarenin mimarı Sinan da biliyor ki o minare yerinden oynamaz. Ama onu karşıdakinin kafasından silip atmak çok önemli. Hani hatırlarsınız bir dar hikayesi var ya. Aynen onun gibi. Adamın bir tanesi bir küp başında var diye daima şikayet edermiş. Doktorlara gider şuraya buraya gider Adamın başında küp müp yok Ama adam zannedermiş ki Bir küp başına geçti başında duruyor Sonunda bir doktora Götürünce Tabi ya demiş adam Durun bakalım Şöyle bir dön bakayım ahbap Hemen orada bulunan bir küpü Başının üzerine koyar Üzerinde tutar böyle Sonra bir çekişle Onu kırıverir ...ve küp kırılır... ...adamcağızın sağına soluna... ...yanına yöresine düşer... ...tamam mı arkadaş bak küp kırıldı... ...doğru senin başında küp vardı... ...ben küpü kırdım... ...adam der ki yahu hay babana rahmet ya... ...ben günlerdir aylardır... ...bu insanlara söylüyorum... ...bu insanlar anlamadılar... ...sen benim bu müşkülümü hallettin der. ...değerli dinleyiciler... ...hayalen... ...her insan başına bir küp oluşturmuş... ...o küpü kırmak için siz size sabreden sizi seven insanlar bulmalısınız yoksa hani bu misal olarak arz ediyorum düşünce olabilir bazı saplantılar olabilir ne bileyim bunu çoğaltabildiğiniz kadar çoğaltabilirsiniz bu noktadan yeter ki sabretmesini bilin yeter ki Mimar Sinan'ın minareyi nasıl doğrulttuğunu hatırlayın sizin de bir müddet minare doğrutmaya ihtiyacınız olduğunu kabul edin. Kendinizi koca Sinan'dan üstün görmeyin. Eninde sonunda İslam'ın ölçüsünde buluşacağınızı düşünün ve beklemeyi tercih edin. Şayet mutlu olmayı istiyorsanız demiş. Bir husus daha var. Ailede ekonomi. Ekonomi ile ilgili. Ailede tüketim alışkanlıklarımızı istekler mi belirlemeli ihtiyaçlar mı? Bu maalesef bizim belimizi büken, birçok değerlerimizden taviz vermeyi gerektiren ve netice verdiren bir husus, ailede tüketim alışkanlıklarımızı istekler mi belirlemeli, ihtiyaçlar mı? diye bir bölüm var. Zaman arzuların peşine düşüp, bol harcama yapma zamanı değildir. Aksine, iktisat ve sünnete uygun davranma zamanıdır. Yani isteklerimizi, ihtiyaçlarımızın arkasına alma devresidir. Meşhur mutasavvuf, İbrahim bin Edhem'den nakledilen bir söz, bilhassa bugünlerde bize destek olmakta, hatta yol göstermektedir. Ne diyor bakın, büyük mutasavvuf, İktisatlı ve ekonomik hayat için. Her pahalılıkta ben kazanırım. Nasıl olur diye soruyorlar. Şöyle izah ediyor. Bir şey pahalanırsa, Bir müddet ondan uzak kalmaya karar veririm. O şeye ucuzken verdiğimi de vermemiş, Elimde tutmuş olurum. Böyle bir tedbir bana kazandırır, Asla kaybettirmez. Böylece her pahalılıkta ben kazanırım. Evet, Pahalanan şeylere karşı biraz serin kanlı olmak, biraz daha isteksiz davranmak, herhalde çok zor bir sabır olmasa gerektir. Krizli zor dönemlerde insanlar biraz daha temkin ve tedbirli tüketim harcaması yapmalı, daha iktisatlı bir tutum içinde olmalılar. Zira bilmeliler ki istekler başkadır, ihtiyaçlar da bir başkadır. Televizyon ekranlarında gördüğümüz ihtiyaç reklamları aslında bizim için ihtiyaç değil, tahrik edildiğimiz istekler olabilir. Öyleyse ayaklandırılan isteklerimizle gerçek ihtiyaçlarımızı iyi tespit etmeli, arzularımızı ihtiyaçlarımızın önüne geçirmekten kaçınmalıyız. Bilmeliyiz ki zaman arzuların peşine düşüp bol harcama yapma zamanı değildir. Aksine İktisat ve sünnete uygun davranma zamanıdır. Yani isteklerimizi ihtiyaçlarımızın arkasına alma devridir. Nelerimizi gözden geçirebiliriz, her şeyimizi, yememizi, giymemizi, gezmemizi, eğlenmemizi hepsinde de ihtiyaç sınırına dönmeli, ihtiyaç olmayanların istek olduğunu görmeli, arzularımızın esiri olmaktan kurtulmalıyız değerli dinleyiciler. Yemek çeşitlerimizi normale indirmeli, ihtiyaç derecesinde tutmalı, lezzeti geriye almalıyız. Görenek belasıyla edindiğimiz ihtiyaç çeşitlerini terk etmekten korkmamalıyız. Elektriği, suyu, doğal gazı kullanırken hep iktisatlı kullanmayı düşünmeli, en azıyla nasıl idare edebileceğimizi hesap etmeliyiz. Sonuna kadar açılmış bir musluktan alınan abdestle ...azıcık açılandan harcanan su arasında bile... ...büyük fark olduğunu unutmamalıyız. Velhasıl... ...sünnet üzere yaşama zamanıdır diye düşünmeliyiz. Bu yüzden inanmış insanlar... ...mütevazi hayattan fazla rahatsız olmazlar. Ümitsizliğe de kapılmazlar. Çünkü sünnet olan hayatta... ...istekler, arzular değil... ...ihtiyaçlar asıldır. Onlar buna zaten yatkındırlar. Nitekim Efendimiz... Sallallahu aleyhi ve sellem sabahları Ayşe validemize kahvaltılık bir şey var mı diye sorunca bazen yok cevabını alır. Öyleyse ben de bugün niyet ediyorum dediği çok olurmuş. Bir sabah Hazreti Mevlana da hanımı Kerra Hatun'a kahvaltılık var mı diye sorduğunda yok cevabı alınca sevinerek söylenmiş. Elhamdülillah bugün evimiz peygamber evine benzemiştir. Bir başka günde bütün yemek çeşitlerinin bol miktarda mevcut olduğunu öğrenince bu defada eyvah bugün evimiz Firavun evine benzemiş diye söylenmiş. Bizler elbette bu kadarına yönelemeyiz ama isteklerimizi ihtiyaç yerine koymaktan da bir ölçüde vazgeçebiliriz. Gerçek ihtiyaçları esas alabiliriz. Bu bizim sünnet anlayışımıza çok uzak bir anlayışta değildir. Evet bu konuda Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ikazı ne kadar manidardır, neticesi ne olursa olsun, lezzetleri terk etmek evladır, yüz aç adamın önünde kemale afiyetle yenilmez diyor. Evet değerli dinleyiciler, bir bölüm daha var, bu zannediyorum hem beyler hem hanımlar için çok önemli olsa gerek, hanım beyin cebinden habersiz para alabilir mi? Bu zannediyorum hepimizi ilgilendiren bir husus ve çok sorulan sorulardan birisi hanım beyin cebinden habersiz para alabilir mi? Evin beyi evi geçindirme sorumluluğunu yerine getirmekte ihmalkar davranıyor cebinde imkanı olduğu halde bu mükellefiyetini yerine getirmiyorsa hanımefendi biraz da zorlayarak cebinden habersiz para alabilir mi? Beyin karşılamaya mecbur olduğu ihtiyaçları böyle karşılayabilir. Bunda bir mesuliyet de söz konusu olmayabilir demiş ama bu mükellefiyetleri tarifini yapmak lazım. Hani kimine göre işte o kadını lüks mağazada giydirmek mükellefiyet, kimine göre bal, börek, yağ, gaymak yedirmek mükellefiyet. Bu konuda hassas olmak lazım. Bize intikal eden suallerden biri de Hanımefendi beyin cebinden habersiz para alabilir mi? Sual bu. Ancak bu sual yanlış yere soruluyor gibi geldi bana. Zira bu sual bana değil de para cebinden çıkacak kimseye sorulmalıydı. Ve denmeliydi ki, ''Bey, zaman zaman ihtiyaç oluyor, habersiz para almak durumunda kalıyorum. Ne dersin alabilir miyim? Yoksa mutlaka sana haber vermek zorunda mıyım? İzin veriyor musun arada sırada para almaya?'' Bakalım para cebinden çıkacak zat ne diyecek. Nasıl bir mukabelede bulunacak. Şayet anlayışlı ve bonkör davranır da. Hanım bizim aramızda ayrım mı olur. Paramız olduktan sonra izinli de alabilirsin izinsiz de. Nasıl olsa aldığını evin ihtiyacına harcayacak. Çoluk çocuğun eksiğini tamamlamayacaksın. Yani dikişe nakışa işe yaramaz çula çapı da vermeyeceksin. Diyor gibi sanki. Şayet böyle derse. Bey böyle derse hani bize ne oluyor ki hayır alamazsın diyecek yahut da alabilirsin diye beyin kesesinden cömertlik yapacak, bonkörlükte bulunacak. Bence meselenin esası budur. Beyin izim, izin verip vermemesi. Anlaşılan odur ki bey razı olursa alınabilir, olmazsa alınamaz. Burada bir hususa da işaretle bulunalım isterseniz. Bey evin ihtiyaçlarını karşılamakla zaten mükelleftir. Ne var ki evin beyi evi geçindirme sorumluluğunu yerine getirmekte ihmalkar davranıyor. Zaman zaman cebinde imkanı olduğu halde bu mükellefiyetini yerine getirmiyor da. Hanımefendi biraz da zorlayarak cebinden habersiz para alıyor. Beyin karşılamaya mecbur olduğu yemek, ekmek gibi, tüp gibi mesela, ihtiyaçları böyle karşılıyorsa, bunda bir ihtimal diyorum ben, bir mesuliyet söz konusu olmayabilir. Çünkü bunda beyin yapmaya mecbur olup da ihmal ettiği harcamayı yaptırmak, bir bakama mükellefiyetini ancak böyle yerine getirmek vardır. Bunu da evin tabi ihtiyaçları değerli dinleyiciler, yanlış anlaşılmasın. Ekmek, yemek, tüp, yani evin o olmazsa Devam etemadisi Ev halkının yemesinin içmesinin aksaması gibi hususlarda olabilir Bunda bile yine bir soru işareti koyuyoruz Çünkü önemli bir husus Yanlış anlaşılmasın Yanlış anlaşılmaya fırsat vermeyelim diye ifade ediyorum Tabi bu ideal olanı değildir Arzu edilen odur ki Ne hanım böyle bir zorlamaya gerek duysun ne de bey bunu duyuracak bir ihmal ve anlayışsızlığa düşsün. Mesela hanım beyinden izinsiz kendi ailesine bile bir şey veremez. Komşusuna bir şey veremez. Ama beyi ona açık çek vermişse, hanım benim haberim olmadan istediğin komşuya, istediğin akrabana, istediğin arkadaşa evden bir şey verebilirsin demişse onda bir beis yok. Belki olması lazım gelen... Beyin ihtiyaçları vaktinde bildirmesi, istemeye bile zaman kalmadan gereken miktarı takdim etmesidir. Burada dikkate alınacak bir husus da harcamayı yapan hanımefendinin anlayışıdır. Bazı hanımlar çevrelerinde israflı bir hayatı esas alan komşuları örnek alıyorlar. Bu konuda gerek erkek gerek bayan. Ben tabi İslam dairesi içerisinde olanları, olanlara söylüyorum bir bay veya bayan bir arkadaşına bir komşusuna gidiyor orada alınan lüks bir malın pahalı bir malın değeri yüksek bir emtaya bakıyor imreniyor onun da iştahı kabarıyor ve geliyor evinde aynı eşyanın başka bir misali olmasına rağmen başlıyor beyni veya hanımını tahrik etmeye falan almışlar, ne güzel duruyorlar, bizim evede ne kadar yakışır. Halbuki onun evindeki, belki şu şehirde binlerce evde yok. Ama bir defa oradan gördü ya. İşte bu noktadan maalesef günümüzün mümini ve Müslümanı da diyeceğim buna bir lüks ve israf yarışında. Bunun altını bir daha çiziyorum değerli dinleyiciler. Maalesef günümüzün mümini ve Müslümanı bir lüks ve israf yarışında Bir gösteriş yarışında Bir Onun var benim niye yok yarışında Bu bizi öte tarafta çok zor duruma düşürür değerli dinleyiciler Kim olursak olalım Burada ölçü Efendimizin evi Hazreti Ali Efendimizin evi Ashab-ı kiram efendilerimizin evlerine yaşantılarına bakalım Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimizin evlerine bakalım. Şu anda zannediyorum asgari ücretle çalışan bir kardeşimizin evi bile bu saydığım şahsiyetlerin, zatların evinden lüks olsa gerektir. Ama dedim ya bir israf ekonomisi içerisinde bulunan bizler, onda var bende niye yok hırsına kapılan, duygusuna kapılan bizler, Hani bağışlayın bir söz vardır. Klavuzu kargo olanın burnu pistikten kurtulmaz diye. İşte klavuzu böyle bir duygu ve düşünce olan insanın hayatında sıkıntıdan kurtulması, borçtan kurtulması, çok mali durumu zengin olsa bile ruhen rahat etmesi çok zor olsa gerektir değerli dinleyiciler. Evet. Bu konu çok önemli bir konu. Hatta daha önceki günlerde arz etmiştim. Yıllardır bu şehirde değişik zamanlarda akşam sohbetleri, çay muhabbetleri yaparız. Diyelim ki bir şahıs ilk defa böyle bir sohbeti evinde misafir ediyor. Tabi eşi beynin de böyle bir sohbete, böyle bir meclise dahil olmasının vermiş olduğu arzu iştiyak ve sevinçle başlıyor o gece eve gelenlere hazırlık yapmaya pastasını böreğini çöreğini falan şimdi bu sefer işte denk gelecek ya bu evde olan sohbete yeni gelen birisi de bakınca vay be ya bunların işleri güçleri de yeme içme o zaman ben evime sohbeti aldığım zaman benim de evimde böyle olması lazım değil Orada esas olan Allah'a zikirdir, tefekkürdür. Diyelim ki bir nur dersi ise risale okumaktır, hadis dersi ise hadis okumaktır, tefsir dersi ise tefsir okumaktır. Yeme, içme, ikram, izzeti ikram ikinci planda, son planda kalmalıdır. Ama üç saatlik bir birliktelikte, iki saat yeme, içme, muhabbet, çay, kahve, meyve, tatlı olur da, Yarım saat 45 dakika ders olursa o zaman yeme içme dersin önüne geçmiş demektir. Bu meseleyi oturup oradaki fertlerin düşünmesi gerekir. Onun için falanın evinde var ben niye yapmayayım, ben de yapmam lazım, ben de böyle olmam lazım değil. Orada esas olan yani birileri şununla ya işte hocam kimileri orada gelen muhabbete geliyor, çaya geliyor, tatlıya geliyor, keke geliyor, pastiye gelmesin ya çay için. Baklava için, tatlı için gelen gelmesin. Çünkü tatlı için gelen tatlı olmayınca da gelmez. Evet, burada dikkatle alınacak bir husus, harcamaya yapan hanımefendinin anlayışıdır. Bazı hanımlar çevrelerinde israflı bir hayatı esas alan komşuları örnek alıyor. Gereksiz şeyleri de ihtiyaç haline getirip, para yetiştiremez hale bile gelebiliyorlar. Halbuki herkesin ihtiyaç anlayışı imkanına göre olur. Herkes ayağını kendi organına göre uzatır, buna mecburdur da. Burada bir şey daha arz edeyim, bir önceki mevzuyla alakalı. Eğer temel ihtiyaç değilse ve evin hanımı beynin cüzdanından, cebinden veya şöyle böyle para alıp da kendisine göre o hırsına, o hissine esir olup, o lüksü, o israfı, Kendine göre ihtiyaç görüp harcıyorsa öte tarafta beynin ni yakasından kurtaramaz. Veya yakasını beyin elinden kurtaramaz diyeyim. Evet, israflı harcamaya alışanlar örnek alınmamalı. İmkan bakımından kendisinden aşağıda bulunanlar örnek alınmalı. Onlara göre çok iyi durumda olduğu düşünülerek hayatından huzur duyup memnun olmalıdır. Geçtiğimiz Ramazan'da Allah Sağlık saat afiyet ve uzun ömür versin Diyeyim Şu şehirde fakirin fukaranın ihtiyacını Görme adına Gecesini gündüzüne katan Bir Mehmet Tekerlek amcamız var Duymuşsunuzdur Bir Ramazan günü Bir Ramazan gecesi Onunla beraber Bir iki arkadaşla beraber dolaştık O evleri görünce inanın Gece iki iki buçuk oldu Benim psikolojim bozuldu ...ve insanlığımdan utandığım anlardan biridir... ...bu ailelerin durumunu görünce. Şimdi ben buradan... ...oturduğu evlerin... ...üç odasıyla iktifa etmeyip de... ...dört odalı, beş odalı... ...dubleks, tripleks... ...perdesi şuradan olsun... ...mobilyası buradan olsun... ...taban bilmem neyi şuradan olsun... ...halısı Çin halısı olsun... ...falanı filanı şuradan olsun... ...gibi duygu ve düşüncelere girerek... ...harcama yapanları... Mehmet Tekerlek amcayla o evleri gezmeye davet ediyorum. Veya Mehmet Tekerlek amca gibi bu şehirde hakikaten gönüllü dernekler var. Yardıma muhtaç aileleri burup onlara yardım etme hizmetinde bulunuyorlar. Gezin görün oraları. Sonrasında siz nasıl bir hayat musunuz ondan sonra oturup karşılıklı konuşalım. Evet değerli dinleyiciler. Bugün üç odanın dört odanın kafi gelmediğini duyuyoruz. Hem de bunu hacımızdan hocamızdan duyuyoruz. Ne garip bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Aişe Validemizle kaldığı evi anlatmışımdır sizlere. Bir gece diyor Hazreti Ayşe Validemiz el yordamıyla yanında Efendimiz'i görmeyince acaba diğer hanımların yanına gitti mi diye belki de o annemizin kalbinde bir kıskançlık duygusu belirdi ki el yordamıyla şöyle elimi sağa sola gezdirince elim Resulullah'ın ayaklarına değdi anladım ki secdede ibadette ve sonra işittim secdede dua dua yalvarıyor gözyaşı döküyor biz bu hadiseden anlıyoruz ki Allah Resulü'nün kaldığı yeri o kadar dar ki geniş olsa niye evin odanın bir köşesinde namaz kılmasın ki Allah Resulü demek ki o kadar küçük bir mekan ki Hazreti Ayşe validemiz yattığı yerden elini dolaştırdığı zaman Efendimizin ayaklarına deyiveriyor. Evet bunu da antiparantez arz etmiş oldum. Hatemi Esnam'ın hanımına sormuşlar. Bu hadiseyle bitiriyorum programımı. Hatemi Esam'ın hanımına sormuşlar. Beyin seyahate çıkmış. Ne kadar rızık yani para bıraktı sana. Şöyle cevap vermiş sabırlı ve şuurlu hanım. Benim beyim rızık verici değil, rızık yiyicidir. Allah Celle Celaluhu ne kadar rızık takdir etmişse o kadar bırakmıştır. Bu güzel örneğe mukabil bir de Cimri Bey'den misal verelim. Sabırlı bir hanım, nihayet Cimri kocasını kadıya şikayet etmiş. Eve hiçbir şey getirmiyor demiş. Kadı da çağırıp, neden eve bir şey getirmiyorsun deyince, adam gayet rahat, ben gücümün yettiğini getiriyorum. Bu hanım kanaatsiz. ''Gücümün yetmediğini de istiyor.'' deyince, Kadı Efendi hanıma bakmış. Hanım da ''Sor.'' demiş. ''Bunun gücü neye yetiyormuş?'' Kadı Efendi de sormuş. ''Senin gücün neye yetiyor ki?'' Cimri Koca bakın nasıl cevap vermiş. ''Efendim, benim gücüm her gün bir kova su getirmeye yetiyor. Bu hanım kanatsız. Bununla yetinmiyor, yanına bir de ekmek istiyor. Görüyor musunuz? Demek böyle beyler de var bu dünyada.'' Demiş... Tabi inşallah Cenab-ı Hak bizleri Razı ve hoşnut olduğu aile fertlerinin Şuuruyla şuurlandırsın diyelim Cenab-ı Hak bizleri öyle muktesit Öyle israf içerisinde olmayan Hakikaten nasıl yaşamamız gerekiyorsa Öyle yaşayan ehli iman Ehli İslam'dan eylesin diyoruz Ve şiirimize geçmeden evvel Sizlere bugün bir dua öğretmek istiyoruz. Programımızda daha önce de vardı. İnşallah zaman zaman sizlere bu duaları okuyacak. Bu duaları bazı dinleyicilerimiz yazıyor ezberlemek için. Onun için de yavaş yavaş okuyacağım. Hem mealini manasını hem de Arapçasını. Evet bu duayı şimdi hem dua kabilinden sabahın bereketinde dua olsun diye hem de hepimiz inşallah öğrenelim, bilelim, tekrar edelim. Bunu her gün tekrar edebilirsiniz. Namazların içerisinde, namazların sonunda yaptığınız dualarda ifade edebilirsiniz. Ya gâdiyel hajat, ya defi'al beliyyât, iqdi havâicene ve dfâ'annel belâyeh mealen manasında okuyacağım değerli dinleyiciler. Ya qadi'l hajat ya dafi'l beliyat. Iqdi hawayejna ve dafa an 'anna el Manası şu: Ey ihtiyaçları yerine getiren, belaları uzaklaştıran Allah'ım. Ey ihtiyaçları yerine getiren belaları uzaklaştıran Allah'ın ihtiyaçlarımızı gider ve belaları bizden uzak eyle amin amin amin diyoruz hepinize Allah'a emanet ediyor bir sonraki sabahın bereketi programında buluşmak ümidiyle yüzünüzden tebessüm gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve Rabbim dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz ve şiirimizle şimdilik huzurunuzdan ayrılıyoruz efendim Gönlüm gözüm senin ile açılır. Geçilmezler senin ile geçilir. Adın anılınca nurlar saçılır. Doğruhuma beni hasretle yakma. Hak aşkına kulun yalnız bırakma. Ben bir kapı kulu sen de sultansın, yolda kalmışlara haktan emansın, ben bir cesed isem sen onda cansın, doğ ruhuma beni hasretle yakma, dost aşkına kulun yalnız bırakma. Aşıklar ararlar seni her yerde Dudağın şerbeti dermandır derde Ben bir dertli isem Dermanım nerede Doğru ruhuma beni hasretle yakma Hak aşkına kulun yalnız bırakın Bir yüzü karayım Pek çok vebalim Düşe kalka kalmadı hiç mecalim, bilmem ki ötede ne olur halim. Doğruğuma beni hasretle yakma, hak aşkına kulun yalnız bırakma. Bir zaman mevsimler bütün bahardı, korkarım o günler bir bir karardı. Merhamet. Yolların bir sarpa sardı, doğruma beni hasretle yakma, dost aşkına kulun yalnız bırak.